Hayırlı akşamlar. Zeynep Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet. E, e, oğlan babasını öldürmüştü. Bıçakladı kalbinden. Öldü hı. baba. Oğlan kendi hapse girdi. Biraz e, sinir sistemleri bozukmuş. Şimdi hastanede hapishanede yatıyor. O baba öldü. Hı hı. E, bunun e, babanın mertebesi nedir? Şehitlik Mertübesi var mıdır? Hmm. Namazdayken yastı namazını kılarken secdeye indiği zaman vurmuş. Nasıl? Allah, şey? Allah. Allah muhafaza. Teşekkür ederiz. Hayırlı akşamlar efendim. Hemen diğer telefonunda alalım. İnce Hanım hoş geldiniz. Alo. Evet İnce Hanım tekrar bekliyoruz efendim. Efendim işte Allah hayırlı evlat versin. Değil mi? Yani bak, evlat babasını öldürebiliyor. Babasının katili olmuş. Şehit olur mu diyor? Olur tabii. Haksız yere öldürülmüş. Yani zulmen öldürülen bir kimse şehit olur. Mesela malı için öldürülen, canı için öldürülen kimseler şehit olur. Mesela sizin eve bir hırsız gelse. Sen de malını vermemek için onunla mücadele ederken Allah korusun tabii de diyelim ki sizi öldürse şehit olursunuz. Bu hükmü şehit oluyor değil mi? Hükmü şehit tabii. Hı. Yani Bedir Savaşı'nda, Çenerkale Savaşı'nda düşman tarafından öldürülen bir kimse gibi değil. Yani şehit sevabı alır, yıkanır, kefelenir, cenazeden namazı kılınır, defnedir. Bu kardeşimiz de zulmen öldürülmüştü. Hani şöyle yani, bir soru akla gelebilir. Ya dünyalık mal canım. Bunun içinde şehit olunur hayır, mu? Olur. Diye Hadis-i Şerif okulunda hı hı. kişi malı için, canını korumak için Hatta namusunu korumak için bir başkası tarafından zulmen, haksız yere öldürülürse, hı hı. o kimse hükmü şehit olur, şehit sevabı. Şehit alır. sevabı alır, evet. değil mi? Evet. Evet. Yani diyor ki işte namazdayken öldürülmüş diyor. Namazda olmasaydı da yine şehit olur. Tabii şehit olurdu şehit, işte. olurdu. şehit olmanın şartlarından birisi de Müslüman olacak biliyorsunuz. Evet. Yani Müslüman olmayan kimseler şehit olmaz. Yani bazen işte devrim şehidi bilmem ne şehidi bilmem ne şehidi filan söylüyorlar, basın şehidi diyorlar. Yani, yani bunlar bizim insanlarımızın icat ettiği, uydurduğu şeyler. Yani bir adamın şehit olması için birinci şart Müslüman olacak. Müslüman olmayanlar hakkında şehit şehit denmez. Hmm. Çünkü şehitlik İslam'a özgü bir şeydir. Evet.